de ya amel amel el cennet ki ma yabdu lin nas wa min ahli'n nar Kişi nas içerisinde cennetlik amel işlediği halde hakikatte ehli'nardır ehli cehennemdir İhlasının noksanlığı niyetinin çürüklüğü kalbinde herhangi bir marazın bulunuşu وَإِنَّ الْرَجُلْ لَيَعْمَلُ عَمَلَ النَّارِ فِي مَا يَبْدُوا لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ Kişi de vardır ki insanlar arasında cehennemlik amel işler. Fakat deruni mevlasına niyazları vardır. Ya Rabbi bana hayırlı gün, hayırlı emel, hayırlı amel ve hayırlı gelecek nasip et diye durmadan niyaz eder. Cenab-ı Hak niyazını bir gün kabul eder ve kendisi cennetlik amellere tövbesinin ışığında dönerek akıbet cennete gider. Hadis-i Şerif şunu bilhassa tembih ediyor. Kimse iyi amelinden dolayı mağrur olmasın. Ve kimse herhangi bir nefsani hareketi, hatası ve günahından dolayı da Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden ye'se düşmesin. اِنَّمَا bil بِالْحَوَاتِينَ fehvasınca itibar hatimeyedir. Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretlerine daima iltica etmedi ki Ya Rabbi sonumuzu evvelimizden hayırlı kalın. Peygamber du dua ediyorlar sallallahu aleyhi ve sellem Allahümmec'al hayra ameli ahira Ya Rabbi benim amelimin en hayırlısını sonunda kıl. Dua ediyorlar aleyhissalatü vesselam. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem İnne ar-recul leyulda'u ta'amu beyne فَمَا <fema> يُرْفَعُ <'u> hatta يُغْفَرَ لَهِ يَقُولُ بِسْمِ اللّٰهِ اِذَا غُلْدُعَ Kişinin sofrası önüne konur da kaldırılmadan evvel Cenab-ı Hak Celle Hazretleri onu affeder. Yani İslam'daki büyük neşeye bakınız. allah zül Celal'in gerçek inanmış kullarına karşı iltifak-ı bakınız. Sofra başında bile mümin kendisini Mevla'sına affeder namazda affettirdiği gibi evrad-ı ezkârı ile seccadesinin üzerinde affettirdiği gibi Ramazan-ı Şerif'te bayrama çıkmadan affettirdiği gibi Kabe-i Muazzama'nın örtüsüne sarılmış gözyaşlarıyla kendisini affettirdiği gibi diğer amellerde olduğu gibi sofrasının başında bile kalkmadan mümin kendini Mevlasına affettirir. Nasıl? Başlarken nimetin Allahu Zülcelal'den olduğunu bilerek Bismillah diye başla Bismillahirrahmanirrahim Sonunda da bu nimeti bahşeden Mevlasına kulluk vazifesini eda zımrında elhamdülillah der. Kul bu sofradan kalkarken Cenab-ı Hak küçük günahlarını affeder. Büyük günahlar tabi tövbeye muhtaç. İçki gibi, kumar gibi. Mevla korusun. Allah'la aramızda olan farzların terk, menhiyat ve muharramatın irtikap edilmesi gibi eğer farzlar terk edilmişse kaza edilir. Muharramat irtikap edilmişse bir daha yapılmamak üzere Cenab-ı Hak Celle Vala azadlarına Göz yaşlarıyla istiğfar edilir. Fakat küçük günahlar abdestle, namazla, diğer bütün ibadat, taatla sofrada bile mevla-i mütealimiz onları affeder. Bazen okuyoruz, sohbetlerimizde Peygamber Efendimiz buyuruyorlar, Aceben halil mümin, külle halihi hayır. Müminin haline teaccüb edilir. Her hali hayırdır o. Dediler, ya Resulallah, mümin yer, mümin içer, mümin uyur, mümin çeşitli kendi nefsine ait ameller ve işlerle de meşgul olur. Devamlar Efendimiz buyurlar, yiyen ve içen kişi, ıdasından Rabbine kulluk ve ubudiyete kuvvet ikisab edeceğim diye yer. Münimi hakiki olan Mevlasını teemrül ve tefekkür eder. Şükürler. Aynı ibadet. Uyku uyuyan kişi yatarken, zaman zaman sohbetlerimizde tekrar ediyoruz, tekrarında fayda var olduğu için söylüyorum. Yanağını yastığa koyduğu zaman, geceleyin evradıma beni kaldır ya Rabbi diye yatıyor. Çünkü uyumazsam rahat ibadet edemeyeceğim. Cenab-ı Hakçı Levala Hazretleri ibadete kalkmışsa nurun aleyhisselâm Nûr zaten lütfediyor. Uyumuş kalmışsa Lahu maneva ve kaneva muhu sadakatun aleyhine Rabb'e. Uykusu kendisine Cenab-ı Hakk'ın sadakasıdır. Niyet ettiğinizde aynen Cenab-ı Hak lütfediyetir. İlahi böyle tam. Benim arkadaşımız sayıyor sayıyor. Cemaatten biri kalkıyor. Ya sonra müminin ailevi halide var. Özür dilerim kardeşlerim. Tam arkadaşımız duyuyorlar. Ya, Harama teresül etmiş olsaydı Allah'a ısyanıyla, şiddetle günahkar olmayacak mıydı Evvel. Nikah'a razı olan kulun nikahı da ibadettir buyurdular sallallahu aleyhi ve sellem. Yani. Ahmet Davud'un işte meşhur mahkemesi derdi nikah'tan bahsediyordu nikahın sünnet oluşu nikahın evlenmede bir akit oluşur de nikah İslam'da aynı zamanda ibadettir falan diye muzakere buradan girdi üzerinde hayırlı konuştu. Ve İslami nizamla diğer ölçüler arasında farklarla mukayeseler başına da musibet oldu Erbab-ı Nifak'ın derdiyle tabi. Bu bakımdan müminin nikahı da ibadetlerinin en aftalleri meyanındadır. Cenab-ı Hak memleket evladını muhafaza vursun inşallah. Allah. Yine Peygamberimiz buyuruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Allah. İnner racüle le yuhramur rizga bizzen bi yusibuh. Kişi işlediği musibetler, günahlar masiyetler ve cürümlerle rızık darlığına da durçar olur. Allah muhafaza vursun. Mevlasına karşı isyanından dolayı rızık kapıları manen kapanmış olur. Böyle olunca da isyanının cezasını acil çekmiş olur. Rızkı dar olanlar, işinde ve meslekinde muvaffak olamayanlar, ailevi muzayaka içinde bulunanlar, evet. daha çok Mevla-i istiğfar etmeliler. Tedbirini, teşebbüsünü tam yapmakla irade ve ihtiyarı cüz'îsini yerinde harcamakla beraber bir <gülüyor> birçok sebepler üzerinde durmalı. sen asi olan bir müminin Cenabı Hak çok zaman maddi ve manevi rızkını da keser. Yahudiyen için verir, Hristiyan'ın için verir, putperesten için verir. Mecusiye için verir de mümin'e günahından dolayı vermez. Tevbesini inta getsin. <gülüyor> Biliniz bahum ba'dallazi amilu la'allehum Celle ve <gülüyor> çektirdiği çile ile Allah'ına dönsün diye. Hani namızın bir latifesi vardır. Vaazın biri kürsüye çıkar, zalimlere hep dua edermiş. Cemaat bir gün demişler ki, herkes alimlere, salihlere dua eder. Sen ne biçim vağızsın, hep zalimlere dua ediyorsun demişler. Vaaz cevaben demiş ki, ben demiş onların yüzünden Mevla'ya vasıl oldum. Hep bana çile çektirdiler. Hep beni imtihanlara dukar ettiler. Hep beni böyle çetin musibetlere maruz bıraktılar. Bu musibet ve imtihanlara karşılık gözyaşlarımda Allah'ıma çok geces sabahlara kadar ağladım da gerçeği buldum Mevlam'a yönelebildim. Onun için zalimlere benim çok şey borcum var diyor. Bediüzzaman'ın zalimler gerçek salihler ve müminlerin gübresidir diye teşbihte bulunması erbabı nifak için hikmetten hali değildir. Evet. Mümine musibetin gelişi cezasının tacildir. Peygamber Efendimiz'in müteaddit halisleri geçti camu sayıda. Bir mümine cezasının tâcilen, acilen verilmiş olması, ahirete bırakılmaması da ayrıca rahmettir. Bu bakımdan dünyada kişi masiyetinin cezasını rızık darlığıyla da şeker. Vela yarudül kadara ille dua, vela yezidül omra illal bir. Müminler şunu bilmeler ki, duaları suel kader ve kazayı da reddeder. İyilik ve nasa ihsan da ömrün bereketini artırır. Bunun üzerinde de Müslüman durmalı. Safalı bir ömür yaşamak isteyen, cefa içinde bir kula safa yüzü göstermeli ki el ceza-ü min cinsil amel fehvasınca cenab Hakk'ın lütüme nail ve Masar olsun. Bir de <gülüyor> <gülüyor> sohbetlerimizde birçok hadis-i şerifler geçti. Nüzul etmiş belalar ve arştan henüz levh-i mahfuzdan kopmayan çilelere de dua karşı gelir. Duanın açmayacağı kapı yoktur. Duanın reddetmeyeceği musibet yoktur. Yeter ki elini kaldıran kimse elini, dilini ve gönlünü birleştirerek saatine getirip Mevlasına iyi bir niyazda bulunabilsin. Hele gözyaşı da eğer buna ilave edilmiş olur ise Mevla-i Mutealimizin merhameti ilahiyesi coşmuş demektir. Evet. Buyuruyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا نَزَعَ ثَمَرَةً مِنَ الْجَنَّةً اَدَتْ مَكَانَهَا sahih. Cennette bir mümin herhangi bir meyveyi kopardığı zaman Cenab-ı Hak yerini boş koymayacak. Hemen arkasından bir meyve daha bitecektir diyor. Evet. Yani milyonların, milyonların ve milyonların ve milyonların. Yedikleri zaman ağırlık da olmayacak. Biraz sonra belki hadis-i şerif de gelecek buna ait. E bu kadar yemeler, içmeler, bu kadar ikramlar ve izazlar, bu kadar misafirlerine yapacağı ikramlarla buna meyve yeter mi diye düşünecek olsa bir mümin, Peygamber Efendimiz buyuruyorlar, cennetin meyveleri bitmeyecek nimetleri tükenmeyecektir. Yenilen rızıklarından usanılmayacak ve tiksinilmeyecektir. Hazım zorluğu ve imtila belası ve musibetine müminler durçar olmayacaklardır. Yavut evet, Allah'ın nüfuyla orada her şey nurdur, her şey sürurdur, her şey Allah'u Zülcelal'in rızasına uygun olacaktır inşallah. Mevla cümlemizi cennetinde cem eylesin inşallah. Bütün bunların üzerinde, bütün devlet ve nimetlerin fevkinde olan ziyadesi olan cemali ilahiyesinden de bizleri mahrum etmesin. İnne'r <gülüyor> recul buyuruyorlar Peygamber Efendimiz. İnne'r recul ila iza nazara ila imraatihi ve nazeret ileyhi nazarallahü taala ileyhima nazrete rahmetin. Evin erkeği ailesine neşeyle ile nazar etse. Aile hayatında İslam'ın örtüsüne bakın zatarlar. Allah'ın mutuna bakın ve ailesi de aynı erkeğe yine muhabbetle nazar etse. Bazen sohbetlerimizde geçiyor ya. Bir evde gerçekten tevfik ve hidayet var mıdır? Alameti şu taksisen bir çok alametleri vardır da emin erkeği eve geldiği zaman eğer neşeyle karşılanıyor, yorgunluğu daha kapıdan girerken geçiyorsa, yani o evde meveddet ve muhabbet varsa, imani ve kalbi kaynaşma varsa, Allah'ın tevfikı ve yedi kudreti o ev ahalisinin üzerinedir. Evet. Peygamberimize bakınız şimdi erkek kadı ailesinin yüzüne ailesi erkeğin yüzüne nazarı mehabbet ve müveddetle bakarlarsa Cenab-ı Hak her ikisine birden nazarı rahmetle nazar eder. Evet. <gülüyor> Cenab-ı Hak her ikisine birden nazarı rahmetle nazar eder. Feyda ahd bı kafıha taşaqatet dunubu hma min hilal Hoş geldin diye ailesi latife olsun diye kocasının elinden tutsa. Aynen Resulullah'ın hadisini tercüme ediyorum. Veya kocası ailesini elinden tutmuş olsa, bunu da İslami meveddet ve muhabbet için karı koca olarak aralarına şeytanı ve nefreti ve firkati sokmamak için aile saadeti namına yapmış olsalar, Cenab-ı Hak tırnaklarının arasındaki günahlara varıncaya kadar atar. Yani Yani erkeğinin güya mertlik addederek kaşının açılmaması. Geçen bir sohbetimizde geçmiştik. Çoluk çocuğun evin babası geliyor diye bıçak arayıp kaçmaları bunlar gerçekten erlik değildir. Gerçek er o insandır ki muhabbetiyle hürmet celbetsin. Evdeki adalet, ikram ve ihsanıyla herkesin gönlünü kazanmış olsun. Herhangi bir baskı ve zulüm yapmadan herkes kendisine iyi insan diyebilsin. Çoluk çocuğu kendisine karşı saygı göstersinler. Bu da tabi Allah'ın korkusunu kalbine zerk etmekle, dini bilgiler ve duygularını vaktinde evladına vermekle, Cenab-ı Hakk'a ibadet ve taatla ruh ve kalbi ışıklandırmakla, <gülüyor> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetinde birleşmek ve Kur'an'ın nur çadırında ittifak ve ittihar etmekle, fikir ve gönül birliği etmekle olacak. Yoksa, şunu kardeşlerimden rica ediyorum, üç günlük dünya zevki için, her şey istediğimiz gibi olmuyor diye aile hayatına her gün bir dırdır veya münafereti, her gün bir tatsızlığı sürükleyip gelmek, daha kapıdan girerken neşesizliğe sebep olacak şeyleri ortaya koymak katiyen doğru değil. Cenab-ı Hak müminlere bu yolda da kemali ahlakiye lütfeylesin inşallah. Evet, evin çoluk çocuğu babalarına karşı, babaları da yavrularına ve ailesine karşı muhabbetle nazar etseler, Allah o evin halkına rahmetiyle nazar. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnner racüle leyen ve ma kütübe illa uşru salatihi. Ki namazını kılar, ayrılırken namazının onda biri yazılır. Tüsü'uha, dokuzda biri yazılır. Tümünüha, sekizde biri yazılır. Sübü'uha, yedide biri yazılır. Südüsüha, altıda biri yazılır. Humüsüha, beşte biri yazılır. Tekrar ediyor Peygamber Efendimiz. Rubuha, dörtte biri. sülüsüha üçte biri. Nısruha, bazen de nısf yazılır. Hadisin diğer lafzında namaz kılan için illa ma akal ancak aklın başında olduğu kadarı vardır. Yani namazda ne kadarında namazın Allah ile beraberse o namazın hayat suyu ancak oralara kadar varmıştır. Diğerleri kukuruyla hareketten ibaret. İyi bir namaz kılmak için ne yapmalı diye sormuşlar büyüklerden birine. Cevabını buyurmuşlar ki evvela iyi bir abdest almalı. İyi bir abdest almalı. Sonra namazdan evvel secadesinin üzerine oturarak kimin huzuruna duracağını teemlül tefekkür etmeli. İyi bir abdest almalıdan maksat şu efendim. Paçalarında sıçrantı olmamalı, taharet ve nazafete azami derecede dikkat etmeli. Çünkü paçasında idrar sıçrantısı olan, üzeri ve elbisesi temiz olmayan bir kimsenin namazda huzur tedarikine imkanı yok. Daha söyleyeyim. Peygamberlerimiz duyuyorlar. İşine dikkatli, ibadetine dikkatli olan bir imamın yanılmasına ekseri sebep arkasındaki cemaatın taharetsizliliğidir. Hadis sahih olarak camus sahilde geçti. İmamın %90 yanılmasına sebep, Arkasındaki cemaatin taharetsizliğidir. Taharete riayet etmemesi derler ya buyuruyorlar. Yani cemaatin <gülüyor> taharet ve adreste dikkat etmemesi imamı bile yanıltıyor. Kişi kendi namazı için meseleyi daha da ciddiye tutmak mecburiyetindedir. Bir de çok aziz bir melikin önüne çıkacak, mesela Yavuz Sultan Selim'in önüne çıkacak bir kimsenin hazırlığını düşünürsün. Evet. Bazen bir sakatlığı kellesini götürebilir. Bu kadar dehşetli, şiddetli, saltanat sahibi bir kimsenin huzuruna çıkacağında insanın teemmülü, tefekkürü, tezekkürü çok derindir. Padişahlar padişahı, kainatın Yüce habisi ve Mevlasının huzuruna duracağını kişi düşünmeli. Evet. O nispetle kalbini temizlemeye çalışmalı. İki, üçüncüsü, Allahu Ekber derken Mevla'dan gayri her şeyi elini kalmışla arkaya atabilmeli. Yani tahrime çok mühimdir diyor erbabı tasavvuf. Tahrime tekbir alışta huzur olursa, giriş sahih olduğu için sihatle huzur devam edebilir. Yoksa girişte mübalasılık, gaflet ve laubalilik varsa, niyetinden bile haberi olmadan girilen bir namazın sonunu sağlam gelmesini düşünmek lazım. Buna şunu da ilave etmek lazım. Fatiha'yı okurken, ''İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in'' diyen bir müminin, ''Rabbimiz ancak sana ibadet eder.'' Ve yardımı ancak senden bekler, inayet ancak senden isteriz derken Mevlasına müteveccih bir kalbe sahip olmalı, uyanık bulunmalı. Yok, <gülüyor> yoksa ehli taktikten bazıları o anda kişinin kalbinde ne varsa ona ibadet ediyor, Derecesine durumu durmuşlardır. Namazı iyi kılmak isteyen kişinin bu kabil bazı temel ölçülere dikkat etmesi zaruri. Mesela rızga haram olan bir kimsenin huzurla namaz kılması düşünemezsin gözüne 18 saat sahip olmayan kimsenin gönlünü Allah'ın huzuruna gelince toplaması mümkün olmaz. Evet. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyorlar ki, namaz meselesini halletmek için himmeti kaviye sahip olmak lazım. Himmeti kaviyi de ben şöyle tarif edeyim diyor. 24 saatin hiç olmazsa 20'sin de Allah ile beraber olmalı ki huzur ağır basmak suretiyle namazda kişi Allah ile beraber olabilsin. Yoksa 24 saatin 24'ün de 23'ün de gaflet edip 1 saat Toplamı beş vaktin bir saat olduğunu kabul edin. Bir saatte Allah ile beraber olma imkanına kişi sahip olamaz demişler. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. İnner racüle idâ dehale kişi namazına girdiği zaman akbelallahu aleyhi bi veçhihi Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri zatı ile, rahmeti ile feizi ile, nuruyla tecelliyatıyla o kuluna teveccüh eder Tamamen diye hadis-i kişi Allahu Ekber deyince Mevla karşısındadır tabirinde kullanmışlar. Yani Cenab-ı Hak namaz kılan kuluna bu kadar muhabbet ediyor. Evet. Namaz kılan kulu ile bu kadar Mevla yakındır. Zaten fe-e-nama tuvellu fe ve fe ne tarafa dönseniz Allah'ın ve o tarafadır Ay-i Cenab-ı Hakk'ın kurbiyeti işaret ediliyor Fela yansarufu anhu hatta Namazdan çıkıncaya kadar Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri teveccühünü kulnun üzerinden eksik etmez. Ev yuhdisa hadese su'in yahut namazı bozacak bir hal kendisinden zuhur edinceye kadar. Etmedikçe Allah'u zikr'ler okumayla namazda beraberdir. Ve namazda da Mevla'nın namaz içinde de en yakın olduğu yer secdesidir. Kul secdeye alını koyduğu zaman Cenab-ı Hakla arasından perde ve hijablar kalkar. اَكْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ ve سَاجِدُ Kulun Rabbisine en yakin olduğu yer, secdede olduğu yer. Nafile namazlarda secdede dua makbuldür. Efendiler, farz namazlarda bir şey ilave etmek salahiyet ve hakkına sahip değiliz. Ama bir kimse nafile namaz kılsa, üç rekat, dört rekat, altı rekat, sekiz rekat, on rekat nafile namaz kılsa, onuncu rekatta geceleyin teheccüd namazında, çok ciddi ve uhrevi bir derdini gözyaşıyla secde de Mevlasına arz etse Allahu Celle Celal Hazretleri secdede yapılan duayı taksirsen kabul buyurur. Yani namazda ve Secdede dua. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Gazvesinde secdeye kapanıp dua ediyorlardı sallallahu aleyhi ve Peygamber Efendimizin çadırına bekçilik etmeye dahi kimse cesaret edemiyordu. Sıddîk-i Hazretleri ben bekçilik yapacağım ya Rasulullah. <gülüyor> Onun için Hz. Ömer buyuruyorlar ki Bedir gazvesinde Rasulullah'ın çadır bekçiliğini Ebu Bekir'in Sıddîk üzerine aldı. Bu bakımdan her yönde önümüzde olduğu gibi cesareti de Sıddîk-i Ekber bize tegattım etti diye buyuruyorlar. <gülüyor> Gece yaralarına kadar Peygamber Efendimiz gözyaşlarıyla Cenab-ı Hakk'a iltica ettiler ve iltica lafızlarından biri bu idi. Ya Rabbi, kudreti semada olan Mevlam arz üzerinde biz kullarına teveccüh et, lütfet, inayette bulun. Eğer bugün bizim için fütuhat müyesser olmazsa sabahı haşre kadar artık yerde sana ibadet eden bulunmayacak diye bulunan. Yani artık tabiri caizse ağır basmaktır bu. Ya Rabbi eğer peygamberim olarak ben son peygamberim. Katlulunduğum faraza Bil farzı ve takdir. Bu harbi kazanamadığında müşrikler beni katledecekler kat ve kanımı heder edecekler. Ben katledildiğimde ahir zaman peygamberi olduğuma göre bir daha peygamber de gelmeyecektir. Cibril de arıza inmeyecektir. Kur'an-ı Kerim ne tamam kalacaktır. Yeryüzünü küfür ve şirk tamamen istila edecektir. Sabahı haşre kadar sana secde eden kimse bulunmayacak diyor. Kim bilir bazen Peygamber Efendimiz'in feryadı çadırdan da dışarıya taşmış olsa gerek ki Sıddîh-i Ekber tahammül edemeyerek yerinde çadıra girdiler, verirler, ''Ya Resulallah, artık Allah'ınızın aşkına fazla kendinizi üzmenize razı değilim. Cenab-ı Hak fethi vaad etti, Fütuhat müyesserdir, Mevla inayet edecektir inşallah.'' Yani sizin bu kadar artık kendinizi üzmenize ben razı değilim Ya Resulallah, Cenab-ı Hak rütfedecektir, hakikaten Allah <gülüyor> müfettir. cenab <gülüyor> Peygamber Efendimiz secdede dua ediyorlardı. Bazen Hazreti Ayşe Validemizin de işaret ettikleri oluyor. Hı. Peygamber Efendimiz i saadetlerinde de bazı iltica ve niyaz, tesbih ve tehlillerini Allah'a mühim ve ciddi nazlarını Hı. secdede yaptıklarını Cenabı Ayşe Validemiz ayrıca işaret ediyorlar. Öyleyse namazda kul Allah'a daha çok yakındır. Resulullah'ın en dehşetli an ve saatlerinde namaza şuru ettiğini, namazda teselli bulduğunu şemal kitapları ayrıca kaydeder. Kendini sarsacak bir hadise olsa, Allahu Ekber der dururlar. Mevla'dan gördükleri tecelli ve feyiz kalplerindeki sarsıntıyı derhal süköne kavuşturur idi sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyorlar aleyhissalatü vesselam. İnne ar la yezalu fi sıhhati re'yihi ma nasaha limüsteşirihi Kişi kendisiyle istişare edenlere hak yolu gösterdiği müddetle Cenab-ı Hak reyine isabet lütfeder. Fe izâ gâşşe hıyanet etti mi müsteşirehu, selebehullâhu teâlâ sıhhate reyyi Cenab-ı Hak reyinin sıhhatini izale eder, fikrende galalete kaçmış olur. Nas geliyorlar, akıl danışıyorlar. Dünyeliyle, uhrevi işlerinde dert yanıyorlar. İstişare ediyorlar Hiçbir yan tesirin, harici tesirin altında kalmadan, Kur'an ve hadisi sağına soluna alarak, Mevlasına müteveccih olarak düşünüyor, en doğruyu gösteriyor. Böyle mümkün olduğu kadar, kendi nefsi kadar, kardeşlerinin menfaatını da mübarek tutan bir kul, Hakk'a isabet eden kararları verdiği müddetle Cenab-ı kendisini ve reyini Hakk'a musib kılar. Ne zaman ki nasi aldatmaya başlamıştır, İstişareye gelen herhangi bir kimseyi veya bazı kimseleri yanıltacak olursa Cenab-ı Hak reyindeki isabeti alıp kalbinde bereket ve nur, nur namına bir şey kalmaz. Nasıl? Çünkü izvan edenlerden biri olmuş olur. Mevla muhafaza olsun. Siyasette de böyle, ticarette de böyle, sanat ve ilim ve ibadette de böyle, ahlak ve adab-ı muaşeret ve aile hayatında da böyle. Evet. Mevla korusun. Sadece işi sözden ibaret zanneden ve nasıl ızlal ve ifal menfaatlar ve çıkarını düşer, düşünen siyasilerin şu hadis-i şerifle reylerinin ve kararlarının tamamen dalaletini karanlık ve korkunç yollara sülük edip Mevla korusun hakka giden raydan taştıklarını, fil dişi caddesinden şarampola düştüklerini Cenab-ı açıkça işaret ediyor. Kişinin reyinin hakka isabeti için şeriata tavafuku şarttır. İslam'a muvafık ve mutabık olması şarttır. İslam ve Kur'an'ın dışında herhangi bir rey ve karar hakka isabet etmez. Böyle olunca da hıyanet gönül ve vicdanına hakim olur mevla korusun. Yine Peygamberimiz buyuruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> İnner racül leyeseluni şey feemne'uhu hatta teşfe'u fetüzeru Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bazen bazen bir kimse benden bir şeyi ister. Kendisine karşı sükut ettiğim olur. Ta ki O'na istediğini siz verip de mecbur olasınız diye buyuruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem Sahabe arasında bu bir cilve, habis şerif bunu işaret ediyor. Bazen bir sahil gelip bir şey istediği zaman Peygamber efendimiz bir defa men etmezlermiş. Burada feemna'uhu, <gülüyor> sükutla karşılıyorlar. Sahabe bilirler ki biriniz verin demektir bu. Biri kalkar o fakire yapacağı in'am ve ihsanı yapar. Onun için böyle bir hal ve hareketinde beklemeyiniz. Derhal ona lüzum eden yardım yapınız ki Fetü'ceru Cenab-ı Hak cülevala Hazretleri ecir ve mükafatınızı neame ten hayırlı kılsın demek oluyor. Yine Sallallahu aleyhi ve sellem. bi taatillahi taala sittin sene, Erkek veya kadın 60 sene hayır işlerler Allah'a taatta bulunurlar. Bunlar bu aynı zamanda şeyi çok mühim bir mesele kul hakkına da taalluk ediyor. Mevla korusun. Evet. Vefat edip giderken eğer vasiyetlerini tam yapmazlar, veresi arasında adaletle taksimi işarette bulunmazlar da hak geçirirlerse, kadına da erkeğe de cehennem ateşi vacip olur buyuruyorlar. Vefat eden bir babanın oğulları arasında adalete riayet etmemesi, veya aileleri varsa aileleri arasında adalete raayet etmemesi. Veya kızları arasında adaleti raayet etmemesi. Veya annenin teza servetin de mirasçılara adaletle mirası bırakmamaları, hak geçirmeleri, adaletten şaşmaları kendilerine cehennem ateşine vacip kılar buyuruyorlar. Tamam, efendim, Bu böyle. Bir de <gülüyor> vefat eden bir müminin kalan mirasını Taksim'de müftiliğimiz devresinde en çok sormaya gelen erkeklerdi. Altı senede altı kadın gelmemiştir. iki veya üç ancak gelmiştir. Çünkü kadın yarım alıyor biliyorsunuz. Erkek bütün alıyor. Biz zekeri mislu hazzıl erkek iki, kız bir alıyor. Kadınlardan sormaya gelen yok. Böyle bir miras taksiminde, Mevla korusun, kadın hakkına razı olmasa da ben bugünün hükmüne göre ister şeriat veya buna benzeyen şey tanımam diyecek olsa, tedde olur. Melam olur. Bu teve diyemem. Tevkiye lazım. Allah eder. Allah. Ve böyle bir kadın nikah tazelemeden o evde devam edecek olsa sonuna kadar nesil de bozulmuş meydana gelir. <gülüyor> <gülüyor> Milyon menfaat o bir tarafa kaymış olsa allah Allahu Zülcelal'in emrinden dışarıya çıkmam diye razı olmayacak. Buna dikkat edecek. Şeriat dinlemem. Sünnet kabul etmem. Allah ve Resulünün dediği bir tarafa şimdiki kanun ve nizamı çıkaranlar mesul olsunlar. Ben bugün ölçülerine göre, göre alacağım diyen kişilerin durumu hakikaten çok ciddidir. Mevla Onun için kardeşlerimiz ailelerine sahip olmalılar. Kendilerinden sonra bırakacakları yavrularına daima hak ölçülerinin duygu ve hissini ve Allah korkusunu aşılamalılar ki bir servet için üç kuruşluk dünya menfaati için dinlerini yağma etmesinler. Mevlak olsun. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnner recule leyetekellemü bil kelimeti la yara biha ba'sen yehvi biha 70 kharifan fi'n nar. Kişi bir kelime söyler ki onda değersiz görmez. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. 70 yıl cehennemi boylar da farkında olmaz. 70 kharifan hadi i şerifte 70 yıl tabiridir. Ne olsun bir küfür lafsı veya dini bir takviyif lafsı reddetmiş olsa cihanın da açıkta murtettir tecdiman tecnikel lazım yani. Allah Allah. ve bu halinden tövbe etmeden de gebermiş olsa sadece bir kabak meselesinden bile cehenneme yetmiş yıl düşmüş olur buyurula ve yani, bu niçin böyle söylüyoruz çünkü tabiri peygamberi böyle. Öyle bir kelime ki, la yara biha be'sen. Canım bunu söylemek de ne var diye çok küçük görülen bir kelime. Çok basit bir şeyde Ağır sözler, galipsi kelamlar ediyor. Bu ayrı hain leke-i mükeremeye varıp da ihram diyene koskoca millet meclisinde ağız dolusu küfrediyor mesela. Evet. En ağır şeyleri söylüyor. Buna benzeyen söyler, sözler Mevla esirgesin. ümmet Muhammed'in sakalından, hocasının, ilim adamının sarığına, fetvasından, müsevidinin reyine ve hak yolundaki sözüne ya kadar farz ediniz yani. Dini herhangi bir ahkam, herhangi bir hükme zıt düşecek, ters düşecek bir şey. Küçüğü bile bu kadar belalı, bir de amden ve ciharan milyonların önünde Şeriatı ı Ahmedi Ahmediye ile amel eden insanlara tesellüt eden kişilerin söylediği sözlerden görecekleri ve çekecekleri büyük bela ve musibetleri düşünün efendim. Evet. Eskiden beri en çok si siyaset madrabazlarının, lobazlarının ağzında söylenen sözlerden biri mesela teokratik idare. Mesela. Teokratik idare. Bir teokratik idarenin karşısındayız diyor. Efendim şu teokratik idare nedir bu bir söyler misiniz? Yani şeriatı da arasın. E biz şeriatçıyız. Efendim? <gülüyor> Ulan kahrolsan da, mahrolsan da, çatlasan da, patlasan da, ortadan yarılsan da, bin defa dünyaya tekrar gelsen, biz de gelsek biz şeriatçıyız. <gülüyor> <gülüyor> Ömür boyu ağzı şarap kokan zibidilerin tespit ettiği ölçülerin değil, aştan Hazreti Muhammed'e inen ahkamın bendeleriyiz biz. Öyle olunca Açıkça şahsiyetimizi, haysiyetimizi, düşüncemizi, halimizi söylüyoruz. Yıllardır. Binaen e Bizden ayrıca bir de vefa bekleme ah, atallığına ahmaklığına düşme artık. Müslümanlar elbette hak neredeyse oradadırlar. Dalalet ve batın neredeyse o tarafa çevireceklerdir. Evvelce bizimleydiler de sonra şu. O belli o. Sen hak yolunda devam ettiğin müddetle Müslümanlar seninle beraber. Ama dalalet ve gafrete başaşağı düştüğün mü, müminlerin arkamdan gelmesini beklemeyeceksin. cenab <gülüyor> Muhafaza olsun inşallah. Ben evvelce de bir sohbette, yani mahalli, küçük bir sohbette arz etmiştim. Ali Rıza dos valiliği devresinde az çok zeki ve cesurda bir adam. Ve kardeşimiz bilirler. Konya vali olarak gelin, gelmişti. Üç, beş dakika ben gitmiştim. Sonra o iadeyi ziyarete geldi. Aşırı sağ aşırı sol meselesi üzerinde konuşuluyor falan. Kendine dedim ki, vali bey şu aşırı sol belli. Bu musibet anlaşıldı artık. Bu aşırı sağdan neyi murat ediyorsunuz memleketin? idarenin salahiyetli bir ağzı olarak sizden bunu öğrenmek isterim falan dedim. Canım işte bu şeriatçılar falan dedi. Efendim? Konya valisi, müftilikte. Canım işte şeriatçılar falan dedi. Ama dedim vali bey şu gördüğünüz masa şeriat masası. Ve ben vereceğim cevapları şeriat denlerim müsteftilerime dedim. Bize göre namaz şeriattır. iman şeriattır. İslam şeriattır. Kuran şeriattır. Resulullah'ın yolu şeriattır. Yok onu demek istemiyorum dedi. Yani 1300 sene evvelki idareyi getirmek isteyen hilafetçiler falan dedi bu defa. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Türkiye'de böyle bir mevhum kuvvet var mı dedim. Devletin hava kuvvetleri var, kara kuvvetleri var, deniz kuvvetleri var falan dedim. Yok dedi. Yoksa dedim hayali şeylerle ümmeti Muhammed'i müttehim hale koyup da daima suizamla raiyeden şüphe etmek memleket evladını fesada götürmek demektir. Bunlardan vazgeçmeli falan dedik. Ve adam kalktı gitti tabii. Yani çoğu da bilmiyor zavallı. Demokratik idare falan derken en ağır mesuliyetlerin üzerine basmış oluyor. Resulullah'ın mübarek tabirleriyle 70 yıl baş aşağı cehennemin dibine doğru yol alıyor. Adam dedi. Basit söz zannediyor bunu. Cenab-ı Müslümanları muhafaza versin inşallah. <gülüyor> Yine Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. Buna lafzan yakın bir hadis-i şerif daha birçok sohbetlerde olduğu için okuyorum. İnner racul leyetekellemü bil kelime la yura biha ba'sen biyuhk biha'l kavm. Bazı tuhaf tabiatlı insanlar herhangi bir mecliste nasıl güldürmek için söz söylerler. Ve bilmeli ki o kişinin nasıl güldürücü söylediği bazı sözlerden Allah'ın rahmetine yerle sema arası kadar uzaklara düşer farkında bile değil. Bir melis güya latife ediyor. Cemal Efendi hocam bazı latifeler mesela merhum Cemal Efendi evet hocam uzun zaman söyledin dediniz sohbetlerde bazen böyle ayetler ve hadisler üzerinden de öyle latifeler nakledilir ki çok tehlikeli. Mevla muhafaza bursun. İbadetle ahkamı şeriyeyle ilgili bazı sözler. Bu hulle piyesinden tutunuz da şeriatın bazı çareyi, şeriyeleri, meseleleri üzerinde güya kendisince namus iddiasında adam. muhafaza bursun. Fikir namusuna sahip güya. Akıllı davranıyor. Allah'ımı aldatıyorsun falan ne demek istiyor. Halbuki ise mesele ayeti kerimeyle sabittir. Ve böyle olunca Allah'ın nizamının eşiğine işemek istiyor o latifesi ve sözüyle. Yerle kahlılıp gidiyor farkında değil. Yani müminin yapacağı şu ki, İslam'la ilgili herhangi bir mesele de azami derecede dikkatli olmalı. Felaketin çukuruna baş aşağı yuvarlamamalı. Söyleyeceği sözü mutlaka kulağının süzgecinden geçirmeli veya gönlünün ımbığından geçirmeli. Şer'i şerifle sureti kat'iyede yıkıcı ve tahrip edici bir münasebeti olmamalı ki Allah'ın rızasına muhalif, muhalif düşmesin. Sohbetlerimizde geçmişti. sıddık Ekber gibi bir zat dilinin altına çakıl koyuyor. Niçin diye sormuşlar. Kendimiz sükûta alıştırmak için diyor. Ebu Bekir'in Sıddık gibi bir rıza. Mübarek parmaklarıyla dilini tutmuş bir gün sıkıyordu. Hı. Sordular ya Ebubekir ne yapıyorsunuz? Hazreti Ömer görüyor. İşte haliyye Soruyor ne ediyorsun sen dilimi eziyorsun ya Ebubekir. Cenab-ı Sıddık Ekber'in sözü inne hazihi le'auradenu'l mawarid ya Umar Ya Ömer beni tehlike, bela ve musibetlere atan bu dilimdir onu terbiye ediyorum diye buyuruyorlar. Sıddık Ekber'atan. Oh. Oh. <gülüyor> Peygamberi Ziyaüddin Efendimizden bahseden cevaz kana kelamuhu fasla. Düşünür, tedbir eder. İlahi rızaya uygun mudur üzerinde şöyle bir teemmülde bulunur. Ondan sonra söylerlerdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ağzına her gelen şey. Hele hele efendiler o tehvür anları, o gazap zamanları. Böyle aşırı kayıtsız şekilde ağzına gelen her şeyi karşı tarafa söyleme. sen iftiralar ve tezvirler. Namuslu nasiyeleri kirletici sözlerden azami derecede. Hepimiz sakınmayız inşallah o dair. Bir de buraya şunu ilave ediyorum efendiler. Bir kimseyle çok kelime ve dille alakalı, söz ve kelamla alakalı bu ya. Yani. Bir kimseyle çok seviştiğimiz zaman her şeyimizi açmak usulden değildir. Çünkü bir günde darıla darıla bilirsiniz Bir, Bir de bir kimseye çok darıldığınız, kasap ettiğiniz zaman ağzınıza ve kafanıza gelen her şeyi söküp, söküp yani döküp indirivermeyin. Çünkü birkaç gün sonra sevişebilirsiniz tekrar. Yani ölçü kuvvet ve adabı muayyeseetin en ciddi ölçülerinden biri de bu. Çok seviştiniz bir kimseyi söylemedikse bırakmadınız. İnsan beşer nihayet alt ay sonra bakıyorsunuz aranızda bir soğukluk oluyor. Ben sen ma her şeyini de söylemiştim ben senin canına okurum diyor adam. Tamam mı efendim baştan sona yapacağı bütün kötülüğü kendi ağzımızla söylediğimiz şeylerle Allah muhafaza buysun. Yani dostlarımızla böyle bir hale düşmek istemeyiz ama dünya hali bu bu bir. Bir de bir kimseye fazledin ki bir sebepten dolayı. Kızdık, darıldık, öfkelendik. Ağzımıza gelen her şeyi söylemeyeceğiz. Ölçülü. Zaten Allah'ımıza bu yönde asi olmak katiyetle doğru değildir. Çok ağır söylenecek olursa, bakarsınız 6 ay sonra iyi olmak, hatta 6 gün sonra, 6 saat sonra tekrar kucaklaşmak zarurete hasıldı. Ağır şeylerde söylenmişse birleşmek çok daha zor olur. Bu bakımdan söylenecek söz mümkün olduğu kadar ölçülü söylenir ise Allah'ın inayetiyle tekrar birleşmek. Yaranın tekrar tedavisi, marazın tekrar izaresi gayet kolay olur. Söz dile müteallik şeyler. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. İnner racül اذا mate gayri mevlidihi kıyse lehu min mevlidihi ila munkatı etherihi fil canna kişi doğduğu yerin gayri de ölmüş olsa, Cenab-ı Hak kendi beldesiyle öldüğü yerin genişliğinde cennetteki makamını daha geniş tutacaklar sallallahu aleyhi ve sellem. Yani, men mata gariben, fakat mata şehiden hadisine işaret vardır. Bir kimse garip olarak ölmüş olsa, şehit olarak ölmüş olur. Hususıyla hicret yolunda ölmüş olsa, fakat vaka ecruhu alallah. Ecri Cenab-ı Hakk'ın üzerine düşmüş olur ki, bu şu demektir. Mevla hudutsuz ve nihayetsiz iltifatına mazhar kılacaktır. Bir kimse hacca giderken ölse ömrünün sonuna kadar her haç mevsiminde bir melek kendisi için Arafat'a çıkacaktır. Kabul olunmuş bir haç defterine yazılacaktır. Haçtan dönüşte bir kimse yolda ölmüş olsa doğrudan doğruya cennettir makamı çünkü günahından temizlenmiş. Annesinden dünyaya geldiği gün gibi dergah izlete yönelmiş olur. Evet. Gariplik de Mümin için demek hakikaten mühim faziletlerdendir. Bu muhacirliğin, mücaveretin neşesine de bu gariplik veriyor zaten. Allah için hicret etmek. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. İnner racül idâ sallâma al imâm hatta yansaruf kütübe lehu kıyâmü leyletin. Yatsı namazı burad edilmiş olmalı hadi i şerifte. Bir kimse imamla beraber namazını kılsa ondan sonra da evine gidip uyku uyumuş olsa, yatmış olsa Cenab-ı Hak Celle Vala Hazretleri yatsıyı imamla beraber cemaatle kılan kulma geceyi ihya etme ecir ve sevabını ufeder. Diğer hadis-i şerifte yatsıyı cemaatle kılan gecenin yarısını ihya eder. Sabah namazını cemaatle eda eden kişi yarısını daha eda etmiş olur. Ömrünün sonuna kadar yatsı ve sabahı cemaatle kılan kul eğer teheccüde kudreti yetmiyorsa gece kıyamına sıhhati müsait değilse hali el vermiyorsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip de müracaat eden bir kişinin latifesinde olduğu gibi Cenab-ı Hak o kimseye gece kıyamı sevabını muhtediyor. Bir zat geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Ya Resulullah ben büyük bir günah işledim. Benim için bir afi yolu gösterir misiniz? Diyor. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki siz öyleyse cihad edin. Harp saflarında vuruşan mücahitlere Cenab-ı Hak Celle büyük ecir verir ve onların günahlarını affeder. Ben çok korkarım, harbe demem yarısıdır e Öyleyse siz geceleri kalkın, teheccüd namazı kılın, ashabu leyinin cenabak günahını affeder. Ya Yarısıdır. Vallahi ben uykuyu çok severim. Hatun kaldırmasa sabah namazı bana nasip olmaz diyor. E öyleyse siz oruç tutun, oruçlu olan kişilere cenabak mağfiret eder. Ve ene ezi bir mükafatını ben vereceğim buyuruyorum mevla. Oruç bulun. Yarısıdır. Ben yemeği de çok severim. Ya. Günde üç yerim. Zaman bulsam dördüncü bir defa daha yemek isterim. Halim bu. İptilağım bu benim. Evet. Böyle birkaç ameli Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birer birer işaret ediyorlar. O zatın verdiği cevaplar gayet samimi. Olduğu gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve Sellem'e ifade ediyor. Peygamber Efendimiz te tebessüm ediyorlar en sonunda. Buyuruyorlar ki Öyleyse aleyke bi kelimeteyni hafifeteyni alellisan, alellisan sekileteyni fil mizan Habibeteyni rahman, subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahi lazim. Senin yapacağın şey öylese şu hafif iki kelimeyi oku ki, dilde hafiftir, bahada ağırdır, Allah'a sevgilidir. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahi Allah. Bu zatın hali de bizim halimize yakın. Cenab-ı Hak cümlemizi affiyle inşallah iltifatı kılsın haklısın. Geceleri kalkamayan kul, hiç olmazsa yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılar. Müezziller bu bakımdan bahtiyar. İmamlar da Cenab-ı Hak bunu ihsan eder inşallah Evet, şayet 40 yılda bir uyu yakalacak ise lehu mane wa kane nehumhu sadaqatun arhejin Rabbi. Efendim niyetiyle aynı şeyi yapmışsa ya, Cenab-ı Hak ihsan ediyor. Kardeşlerimizden sohbette hadis hatırlayanlar vardır. Kişisel hatta yaptığı amelleri hastalanıp da yapmayı yapmayı verse, yapamayı verse, Peygamber <gülüyor> Efendim biliyor ki meleklere Cenab-ı Hak emir veriyor sıhhatle yaptığı bütün ibadatının ecir ve sevabını kuluma yazınız. Ayrıca hastalığının ecride ona muzam olarak kendisine verilecek. Evet. Evet. <gülüyor portrayed> <gülüyor> <gülüyor> Buyuruyorlar Peygamber Efendimiz. اِنَّ الْرَجُلْ مِنْ اَهْلِ اِلِّيِّنْ لَيُشْرِفُ عَلَى اَهْلِ الْجَنَّةِ اَهْلِ اِلِّيِّنْ bir kişi cennete girdiği zamanı. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veya Enbiya'dan bir zat. Veya sahabe-i güzin efendilerimiz veya onların yolunda yürüyen Mukarrabi'nden bir zat. Bugün Mukarrabi'nden olarak sadece Efendi'yi tanıyoruz. Bugün Mukarrabi'nden olarak sadece Efendi'yi tanıyoruz. Yani, divanı ehlullah eksik olmayacaktır. Sabahı haşra kadar ehli hak şeriatla amil ve kamil kullar bulunacaktır. Fakat bunlar içerisinde mutlak manada kemale ermiş, irşat mertebesine yükselmiş büyük zat olarak efendiyi tanıyoruz. Mukarrabiyle. Bu zat cennete girdiği zaman Peygamber Efendimiz buyuruyor ki فَتُضِيُ الْجَنَّةُ لِي وَجِهِ Kapısından girince cennetin kapısından son bucaklarına varıncaya kadar yüzünün nuru cennete ışık tutacak, ehli cenneti hayrette bırakacak bu yani O gün Herkesin alnındaki nur, dünyada kalbindeki imanlar ve takva ile ilgilidir. Kalben bir kimse ne kadar müttakî ise, o nispette Cenab-ı Hak kendisine şeref ve haysiyet ve şahsiyetinin nurunu lütfedecektir. İnşallah o Geçen sohbetlerimizde geçmişti. Cehennemin ateşi bile o mü'mine seslenerek, çabuk geç ya mü'min, فَاِنَّ نُورَكَ atfa ile لَهَب۪ي Nurun ateşimi söndürecek diye cehennem bile feryad edecektir. Değil ki yanma. Bu hikmete mebliğdir ki Resulullah s.a.m. Hazretlerine büyük yakınlık Allah'u u Zülcelal'e ciddi kurbiyetle vasıl olan Sıddik-i Ekber. Ya Rabbi benim vücudumu öyle genişlet ki cehennemin topyekununu ben kapatayım da kullarımdan hiçbir kimse cehennem ateşinde muhasebe olmasın. Ve makamı kutbiyetin neşesi buymuş. Bayezid-i Vastami Hazretleri ümmi olan Ebu Hafsa hattatı ziyaretinde kendisinden kutbiyetin sırrını öğrendim. O zatın devamlı niyazı buyumuş. Ya Rabbi mahşerde kulların haline olacak. Mümin kafir diye tebrik etmeden Cenab-ı Hakk'ın bütün mahlukatı ilahiyesine azami merhametle muhametle. Yani kafirler de hidayetlukt eyle, Onlara da cennetinle iltifat ile Kul olarak bir kuluğun yanması çok acı şey. Onların yerine ben yanmaya razıyım Ya Rabbi. Bu söze yakın bir sözü. Son zamanda işte Bediüzzaman Hazretleri söylemiştir. Ya Rabbi eğer benim gayretlerim benim cehenneme gitmemle davamda muvaffakiyetim insanlığı kurtaracaksa cehennemde insanlık için ebedi kalmaya razıyım diyor. Bu sözü en son söyleyenlerden biri de Bediüzzaman'dır. Yani İslam davasında, şeriat davasında yerine göre benim heder olmam benim cehennemde devamlı ve müebbet kalmamla insanlık kurtulacaksa değil ki bu fani cüste ve cesedimin kahrolup yok olması kanımın heder olması Ebedi ve manevi istikbal ve gelecemin sönmesine bile razıyım. Mahlukat ilahinin Allah'ın iyalinin kurtulmasını istiyorum. Gayimdir <gayemdir> diyor. Diyoruz ama evet. yine Peygamberimiz buyuruyorlar: "Sallallahu Aleyhi ve Sellem, inna al-rjul min ahli al-janna, layutaquba mîa't rjulin fil ekli ve şurb ve şehveti ve al-jima." Cennette. <gülüyor> ehli cennetten her ferde Cenab-ı Hak yemekte, içmekte, şehvette, ailevi halde yüz er kudretini ve kuvvetini Cenab-ı Hak kut Dünyadayken harama tevessül etmedikleri için dünyadayken haram yemedikleri, haram içmedikleri için dünyada dünyadayken iffet ve namus ve halsiyette, azami derecede Allah'ın emirlerine riayet gösterdikleri için Mevla yüz er kudretini lütfedecektir. Hacet-ü ahadihim arakun yufuydu min cildihi fe izâ batnuhu kat zamer <gülüyor> Peygamber Efendimiz buyuruyorlar onların defi hacetleri, vücutlarından çıkan ve mis gibi kokan terden ibarettir. Yedikleri şey midelerinde kendiliğinden olacak Katlamar manası budur batınlarında. Kendiliğinden yedikleri şey hazmolunacak ve terlerinden çıkmak suretiyle en ufak bir sıklet ve gafleti hissetmeyecekler buluyorlar. Sallallahu ale aleyhi ve sellem. Yani bu er kudreti yeme içme durumu müstesna. Peygamber Efendimizin çok zaman midesi üzerine taş bağladığı mervidir. Şomayi kitaplarında görüyoruz. Er, er olmak da kudreti. 40 er kudretine sahiptir Peygamber Efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta her er 100 er kudretinde, 40 er kudretine sahipti diye kayıtlarda geçmiştir. Onun için Cenabı ı Ali Keramallahu Şahzatleri gibi bahadır bir zat, civan mert, pehlivan, şahı ı merdani huda lakabına nail olmuş bir zat, öyle buyuruyorlar. Peygamber Efendimiz harp ve cihata da bizden cesurdu. Muharebelerin en ateşli zamanlarında gölgesine kaçardık Peygamber Efendimiz'e buyuruyorlar. Yani vuruşmaların en ciddi anında, en ciddi pehlivanlar, en muazzam insanlar, silahşarlar, iyi kılıç kullananlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bazen gölgesine ve gerisine kaçdığımız olurdu diye buyuruyorlar. Evet. Her yönüyle. Er. Er. Son hadis-i şerif evet. olarak okuyorum. Kâmatlarımız tamam, buyuruyorlar. <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İnner racul leydriku bi husni hulukihi derecete'l kaimi bil leyl izzami bil havacir. Kişi yüksek ahlakıyla, kişi iffet ve ulvi seciyesiyle kişi Resulullah'a iktidar ve ittibaı ve mütesennim hayatıyla, kişi adam, azami adalet ve istikamet ve itidaliyle gece sabaha kadar kaim, ezzami bil havacir demek, gündüz akşama kadar oruçla vaktini geçiren kullara derecede yetişecektir. Mahşer de onların aldığı ecir ve sevaptan ahlakı yüksek olduğu cihetle daha çok ecri Cenab-ı Hak kendisine müslah edecektir buyuruyorlar sallallahu teala aleyhi ve sellem aleyhi ve sellem. <gülüyor> Efendim, son hadis-i şerif şu oluyor. Yüksek ahlaka sahip olanlar, var olduğu müddetle ahlakı etrafı için yaşayışıyla rahmet olan kişiler. Sorulduğunda 60 yıl nasıl bilirsiniz bu zatı diye kendisinden ancak hayır gördük dedirtecek kadar etrafına ihsanda bulunan müstakim kullar ki vallahi Hatır için. Yani dervişlik gayretinden dolayı söylemiyorum. İçinizde hemen hemen kardeşlerimizin hepsi görmüşlerdir. Yani bugün için efendiyi iyi gören, iyi bilen, iyi tanıyan, kendisine yakın olan, birçok sohbetlerde yıllarca beraber olan, muamelelerinde yanında beraber hatta haçta refakat eden kardeşlerimiz vardır içimizde. Hayatı boyunca kötülüğün nasıl yapıldığını bile bilmeyecek kadar sinesi saf ve kalbi paki olan Allah-u Zülcelal'den rüştü ruhaniyesine erdiği günden bugüne kadar yıllar yılı bir nefes bile gaflet etmeyecek kadar müteyakkız ve ruhani hali ulvi olan bir zatın, düşününüz diğer tarafta oruç tutan, namaz kılan bir mümin bu yüksek ahlaka sahip olan onların derecesine kıyamet gününde hem varmış ve hem de onları geçmiş olacaktır. Mevla cümlenize İslam'ın yüksek ahlakıyla, Peygamber Efendimiz'in Muhammed'in fasılyetiyle mütesenni ve mütehallik olmayı nasip ve mukadder kılsın inşallah. Subhan rabbike rabbil izati fe ve selamün alel murselin ve'l hamdulillahi rabbil alamin. Fatiha